Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin, seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, yine bir sohbette Rabbimizin lutfuyla beraberiz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor ve hepinize, Sağlık, sıhhat, afiyet niyaz ediyorum Rabbimden ve hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri yine bir sohbette beraberiz. Geçireceğimiz saati rızasına uygun kılsın diye dua ediyorum değerli kardeşlerim. Tabii sohbetimizin başında yine Allah'ımıza hamd ve senalarda bulunuyor. Yine bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyor. Özellikle İslam ve iman nimetine layıkı ve çile şükretmeye çalışıyor. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim ulu dergahında en kabul ile makbul buyursun, lütfetsin, kerem buyursun, bizim ibadetlerimizi, dualarımızı... Bu temenni ve niyazlarımızı en güzel dualar, en güzel hamd ve senalar, en mükemmel şükürler, en mükemmel, en layık salat ve selamlar zümresinde amel defterimizde, kıyamet gününde karşımıza çıkarsın inşallah. Değerli kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde son olarak siz değerli kardeşlerime müjdeler vermeye çalışmıştım. Ama onlar böyle biraz dar zamana kalmıştı doğrusu. Aslında ben o konuyu biraz daha geniş bir zamanda işlemek istiyordum. Onun için bugün kaldığım yerden, o çizgiden, o noktadan başlayacak ve yine bir sohbette bulunacağız inşallah. <gülüyor> değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlardı ki, اِبَادَةٌ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَيَّ İnsanların fitne zamanında, dünyaya ağırlık verdikleri zamanda, kıyamet yakın olduğu zaman, herkesin dünyaya yöneldiği zamanda bir kul, bir mümin, Allah'a, kulluğa ağırlık verirse, kulluk tarafını, ibadet tarafını, seçerse, dünyayı değil de ahireti tercih ederse, onun hali ke hicretin ileyye bana hicret gibidir diye buyuruyorlardı Aleyhisselatü Vesselam. Düşünebiliyor musunuz? Bir delikanlı düşünün şimdi. Bir yandan mis gibi pırıl pırıl bir aile hayatı, diğer yandan tertemiz bir ticaret sonradan vaktinde yapılan ibadat-ı taat vaktinde kılınan namazlar fazlasıyla verilen zekatlar hayır ve hasenat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hani Akif'in ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana avuşunu açmış duruyor peygamber dediği gibi tekrar ediyoruz Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki böyle uzaktan gelen Özlediği ümmetinden birini kucaklarcasına bağrına basıyor ve onun halini ve tavrını o delikanlının o güzel müminin halini kendine hicret olarak vasıflandırıyor ve şereflendiriyor. Ne güzel bir davranış. Hani Yunus'un dediği gibi öyle diyor ya işte kulluğa erdikten sonra ballar balını buldum kovanım yağma olsun diyor ya. Eğer bir delikanlı bunu gerçekleştirebilirse, bir mümin hayatına böyle bir efendim nuru ışığı hakim kılabilirse Allah'ın Resulüne hicret etmiş oluyor. 1400 küsur yıl sonradan Allah'ın Resulüne hicret. Allah'ın Resulü, sevgililer sevgilisi, peygamberler peygamberi ümmetinden o kişiyi bağrına basıyor ve de tebrik ediyor onu sanki alnından öpüyor. Sahabesi gibi ona sahip çıkıyor. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar gibi. Aliler gibi, rıdvanullah aleyhi ecmaîn. Efendim, yine demiştik ki, yine demiştik ki Resulullah sahabesine buyuruyorlardı ki siz öyle bir zamandasınız ki, öyle bir dünyadasınız ki, eğer emrolunduğunuz şeylerin onda dokuzunu yapar da birini ihmal ederseniz helak olursunuz. Ama ümmetimin üzerine öyle bir gün gelecek ki onda dokuzunu yapamasalar da ticari hayatın şartları bulundukları vasat aile ortamları, akrabaları komşuları, şunlar bunlar yani değerli kardeşlerim öyle bir dünyadayız ki hanım kızımız başını örtecek anne ve babası engel oluyor. Hani bir zamanlar Elhamdülillah, elhamdülillah o günler hep geride kaldı. Türkiye'miz çok güzel bir çizgide, çok çok güzel bir çizgide elhamdülillah değerli kardeşlerim. Bu nimetin kadru kıymetini bilmek, şu içinde bulunduğumuz nimetlerden dolayı Rabbimize çok şükretmemiz gerekir. Konya'da bir üniversitede, fakültede bir hocamız... Bir zamanlar hani kızlarımızı başörtüsü sebebiyle dersten çıkarıyorlar, amfiden çıkarıyorlardı ya, üniversitede bile. Bir baba geldi diyor, kızının başından zorla e, teneffüsteyiz diyor, derste çıkarılmış... Hocası tarafından dersten çıkarılmış, teneffüste tekrar dönüyor. Bazıları müsamaha ediyorlar, bazıları müsamaha etmiyorlar. Babası diyor, kızının başından eşarbı söküyor, arkadaşlarının ortasında alıyor. Ben senin için bugüne kadar dünyanın masrafını yaptım, bu üniversiteyi okumak, bitirmek, diploma almak mecburiyetindesin diye. Kızımız başını örtmek istiyor, o da çekiyor diyor, hayır babacım, başörtüsü Allah'ın emridir. Allah'tan korkarım, açamam diye ama babası diyor, bazen ihtiyarlar böyle böyle ciddi... Hatalara düşebiliyorlar yaşlılar. Rabbi muhafaza biliyorsun. Yani dediğim gibi bazen etrafındaki şartlar insanları değişik şeylere zorluyor. Tabii bu konudaki tavizden e, kaynaklanarak yani bu, bu konudan bir şey söyleme imkanına sahip değilim ben. Ben e, bu bu işte e, farz olan bir ibadet. Başörtüsü farz. Efendim ama başka şeylerde yapılamayan şeyler olabilir. Aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyorlar. Onda dokuzunu yapamasalar da birini yapacak olurlarsa bir uşri ma umre bih necaa kurtuluşa erecek. Necaatta olacak, felahda olacaktır İnşallah öyle bir zamanda değiliz. Ama belli ki kıyametin yaklaştığı bir zamandayız. Doğrusu biz müminler olarak kendimizde iyi bir çevredeyiz. Rabbime hamd ediyorum değerli kardeşlerim. Bakıyorum ben şimdi şahsen kendime, hani babacığımı e, rahmetle, nurla, bereketle yad ediyorum. Hep öyle söylerdi. Çocuklar ne kadar bahtiyarız. Sevdiklerimiz Allah dostları, sevenlerimiz Allah dostları. Ne büyük şans, ne büyük bahtiyarlık. Dünyanın neresine gitsek, camiye gidiyoruz, mescide gidiyoruz... Etrafımızda toplanan insanlar, inanan insanlar veya biz inanan insanların ortasına gidiyoruz. Almanya'ya gidiyoruz mesela öyle, Fransa'ya gidiyoruz öyle, İngiltere'ye gidiyoruz öyle, nereye giderse gidelim. Umre yaptığımız, hac ettiğimiz zaman zaten belli. Kardeşlerimiz buradan Japonya'ya gidiyorlar mesela, acaba ne yiyebiliriz soracaklar. Bir cami arıyorlar, bir mescit arıyorlar, inanan bir mümin arıyorlar, Çin'e gidiyorlar kardeşlerim. İşte bir Müslüman Türk lokantası arıyorlar mesela, acaba yiyecek bir şey bulabilir miyiz diye. Elhamdülillah sevdiklerimiz Allah dostları. Sonra bakıyoruz bizleri sevenler de hep mümin insanlar. Şimdi ben ne kadar müsterihim. Hiçbir kafilin, hiçbir İslam düşmanının, hiçbir inançsız kişinin oturup da bu programı seyredeceğini hiç tahmin etmiyorum. Zaaflarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Ben kimim ki beni izleyen kardeşlerimden ne bekleyeyim? Yani elhamdülillah hepsine çok değer veriyorum. Hepsi benden faziletli, bereketli insanlar. Rabbim hepimize rahmet ve merhametiyle muamelede bulunsun. Ama hepsi ehli iman, ehli Kur'an elhamdülillah. Elhamdülillah. Markette, yolda, şurada, burada, değişik kardeşlerimle tanışıyoruz, karşılaşıyoruz. Hiç bugüne kadar görmemişim. Mesela diyor ki hocam ben sizi diyor televizyondan seyrediyorum diyor. Allah sizden razı olsun diyor, dua ediyor. Belli ki ehli iman elhamdülillah ne güzel. Ne güzel. Onun için Rabbimize çok şükretmek, çok teşekkür etmek, çok hamd etmek mecburiyetindeyiz. Tabii biz böyle bir çevredeyiz ama belirli bir çevre var ki onlar kötü bir hayatın içerisindeler. Allah onları da ıslah etsin diye dua ederiz. Cenabı Hak hakikatleri ve gerçekleri onlara da göstersin. Onlar da Böyle lafta kalan bir imanın sahipleri değil de kendilerini amele götüren, cennete götüren bir imanın ve hayatın sahipleri olsunlar inşallah. Değerli kardeşlerim ama her şeye rağmen dünyanın geneline baktığınız zaman hakikaten fitneyle dolu, fesatla dolu, kargaşa ile dolu, hercü mercle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir zamanda İslam'a sahip çıkanlar, Kur'an'a sahip çıkanlar, Resulullah'a ümmet olma derdine sahip çıkanlar, mümkün olduğu kadar rızgımı helal kazanacağım, becerebildiğim kadar onun için çok dikkatli olacağım. Aileme sahip olacağım, evladu-i sahip olacağım ki biraz sonra gelecek inşallahurrahman. Bu endişede olanlar bahtiyar kişiler, bahtiyar insanlar. Onlar için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri müjdelerde bulunuyorlar. Hatta bakınız şöyle bir müjdeyi de not olarak yazıp geldim. Beni izleyen kardeşlerime arz edeyim diye. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Tuba limen ra'ani ve amen bi. Beni görüp de bana iman edene ne mutlu Ne mutlu Beni görüp de bana iman edene o Ebubekirler, Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Ebu Zerler, Ebu Derdalar, Enesibli Malikler, muazib İbni Cebeller, o, o sahabı kiram efendilerimiz ne bahtiyar insanlar, ne kıymetli insanlar, ne hoş insanlar. Rabbim yollarından ayırmasın ve bizi Allah şahit. Ben zaman zaman gençlere falan böyle e, sohbetlerimde soruyorum değerli kardeşlerim. Şimdi beni izleyen kardeşlerime de soruyorum. Sahabe-i kiramın içerisinden hiç sevmediğiniz var mı? Allah'ın Resulü'nün sevdiği insanlar olarak sahabeden hiç sevmediğiniz var mı? Hatta işte, kimilerinin büyük bir gafletle sevmiyorum dedikleri bazı sahabiler de dahil bunların içerisine. Mesela Cenab-ı Muaviye radıyallahu anh Efendimiz hazretleri, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Bunlar göz bebekleri, göz bebekleri. Sen kimsin, biz kimiz ki sahabenin arasında tefrik yapacağız, bazısını bazısından ayıracağız ve şunu seviyoruz, bunu sevmiyoruz diyeceğiz. Sen kimsin? Hani İmam Azam Hazretleri'nin Hüm ve Nahnur dediği gibi, az buçuk biz de büyüklerin huzurunda oturduk, büyük insanların ellerinden öptük, onlardan bir edep aldık. Onlardan, onlardan bir şeyler istifade etmeye çalıştık. Onlardan gördüğümüz, onlardan aldığımız terbiye, sahabe kiramı bila istisna sevmeyi gerektiriyor. Onun için ben kardeşlerime diyorum ki, siz sevin, bila istisna Allah'ın Resulü'nün ashabının tamamını sevin, Allah'ın izniyle zararlı çıkmazsın. Çıkmazsın. Ki onları Allah'ın Resulü sevmiş, Resulullah sevmiş. Biz nasıl olur da onların arasında şöyle veya böyle deriz? Evet, Hazreti Ali Efendimizle Muaviye Radıyallahu efendimiz, e, ihtilafa düşmüşler. Ayrı mesele. Hazreti Ayşe annemizle Hazreti Ali Efendimiz ihtilafa düşmüşler. Ayrı mesele. Bunlar bizi ilgilendirmeyen meseleler. Bunlar Allah'ı, Resulullah'ı ve onları ilgilendirir. Bizim çok üstümüzde olan şeyler bunlar. Onun için biz bila istisna sahabe ikram efendilerimizi seviyoruz. Onlar için aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki beni görüp de bana iman edene ne mutlu. Ne mutlu. Tuğba biliyorsunuz değişik manalar verilmiş. Onlardan bir tanesi ne mutlu o kişiye deniliyor. Tuğba lehum ve husnü me ab. mesela ayet kelimede kerime'de de geçiyor bu ifade. Onlara ne mutlu anlamında bir. İkincisi cennet Tuğba denilince cennet anlaşılır diyor şarihler, şerh edenler, hadisi şerifi şerh edenler. Üçüncüsü de cennetteki tuğba ağacı onlar için olacaktır. Yani o cennetteki hani Yunus'un salınır tuğba dalları diye met ettiği ve o şiirinde veya işte ilahisinde zikrettiği tuğba ağacı var ya. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde işaret ettikleri inşallah onun o, o Tuba ağacı cennetteki o ağaç o müminler için olacak, o sahabe-i kiram efendilerimiz için olacak, girecekler, altında oturacaklar, yeşilliğinden, nimetlerinden istifade edecekler. Tuğba <-i> limen ra'ani ve amen beni görüp de bana iman edene merreten bir defa ne mutlu. Ama bakın, bakın Resulullah devamında hadisinde buyuruyorlar. Tuba limen lem yarani ve amene bi seb'a merrat. Beni görmediği halde bana iman edene yedi kere ne mutlu buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bize müjde veriyorlar değerli kardeşler. Bize, bize müjde veriyorlar. Allah için söyleyin, Resulullah'ı gördük mü? Görmedik. Mucizelerine şahit olduk mu? Hayır. Mübarek elinden ve ayaklarından öptük mü? Değil. sahabe ikram efendilerimizi bile görme imkanına sahip olamadık. Onlar bizden çok anca asırlar önce gelip geçmişler. Cenab-ı Hak Hazretlerinin Musa Aleyhisselam'a buyurduğu gibi ama onları görmüşcesine iman ediyor. Onların arasında onların o muhteşem ahlakına, muazzam hayatına şahit olmuşcesine onlara hayranız ve onları seviyoruz. Bila istisna seviyoruz. Öyle olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin iman ettikleri gibi iman ediyoruz. İmanımızda hiçbir noksanlık yok. Allah vardır ve birdir diyoruz. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür, elçisidir, ahir zaman peygamberidir diyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'de getirdiği bütün hakikatlere, bütün varlığımızla inanmışız. Öyle olunca Resulullah buyuruyorlar ki, beni görmeden bana iman edene yedi kere ne mutlu. Yani yedi misli ne mutlu veya ne mutlu ona, ne mutlu ona, ne mutlu ona diye resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle yedi defa belki de saydılar. Evet ben de beni izleyen değerli kardeşlerime bu müjdeleri duyuruyorum. Ve diyorum ki başta ben sonra siz hep beraber bu nimetin, bu devletin gereğini yapalım. Adam olalım, kul olalım. rahman. Şükrünü bu nimetin, hani Müslüman olmanın, İslam ve iman nimetinin sözümüzün başında özellikle şükrediyoruz ya Rabbimize ama gereğini ifa edelim. Hayatımız İslami bir hayat olsun, Kur'an-ı Kerim'in yolunda olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden Rabbim bizi ayırmasın. Ne diyorsa Kur'an-ı Kerim, ne buyuruyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz onu yapmaya çalışalım, o yolda olalım. Bu konuda tabii önümüzde üstadlarımız var, hocalarımız var, alimlerimiz var, seçkin insanlar var. Rabbim ki onlar ilmi Kur'an'dan ve hadisten alıyorlar. Rabbim onların yolundan bizleri ayırmasın. Ya. Yani iman ne büyük şeref değerli kardeşim. Yani hatalarımız olabilir, noksanlarımız olabilir. Her zaman söyle, söylüyorum ben. Ya kendim, kendime pay çıkarmak için, kendimi rahatlatmak için sizlere böyle müjde veriyorum. Umarım ki Rabbim bana da rahmetiyle muamele eder. Hani hadis-i şeriflerde veya İslam büyüklerinin sözlerinde geliyor. Cenab-ı Hak Hazretleri kendini yüce zatını kullarına sevdirenleri severmiş. Biz de Rabbimizi sevdirmeye Kur'an'ı sevdirmeye, Resulullah'ı sevdirmeye, İslam'ı sevdirmeye, şeriatı garayı sevdirmeye, ehli sünnet ve cemaat yolunu sevdirmeye, sahabe-i kiram efendilerimizin pürüzsüz ve noksansız İslam'ı sevdirmeye, sevdirmeye, sevdirmeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, hata edebiliriz. Hata bizdendir. Sakın ha ona tabi olmayın. Sakın ha yanılmayın. Biz beşeriz, şaşarız, insanız. İslam'ın özüne doğru gidin. Muhammed Val'in dediği gibi... Kur'an'a gidin. Resulullah'a gidin. Doğru, dürüst olan Cenabı Hak hazretlerine ve cennete götüren İslam'dır. Kur'an'dır. Aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretlerinin getirdiğidir. Yani şu şöyle veya böyle bir sebeple dikkat etmeye gayret ediyoruz. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Sürçü lisan olabilir. Bir yanlış anlama olabilir. Yanlış anlaşılma olabilir. Bizim hata hata etmemiz mutlak'tır. Biz beşeriz hata ederiz. Ama becerebildiğimiz kadar saf ve temiz bir İslam'ı siz değerli kardeşlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Babacığımdan gördüğüm, büyüklerimden dinlediğim, becerebildiğim kadar okuyup, okuyup da efendim tutabildiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yanılmaktan ve sizleri yanıltmaktan Allah'ın yüce kudretine sığınırım ama her şeye rağmen siz bizim üzerimizde murakıpsınız. Bizi murakabe ediyorsunuz. İslam'a ben Öyle bir kardeşinizim ki defaatla yani 1975'ten beridir görev yapıyorum. O günden beridir bulunduğum camilerde vaaz ediyorum, hutbe okuyorum. Ama Allah şahit ki o günden beridir cemaatime hep söylemişimdir. Eğer İslam'a ters bir şey söylersem, Cemaatin ortasında ben vaaz ederken camide kalkıp hocam hata ettin, hocam yanıldın diye rahatlıkla ikaz edebilir, düzeltebilirsiniz. Çünkü o anda düzeltmediğimiz bir şey Allah korusun sonraya yanlış olarak kalabilir. Sadece o gün bulunup da sonradan efendim camiye o, o cemaatin arasına gelmeyen bir kardeşimiz de onu yanlış hatırlayabilir. Ya. Olur mu? Olur. Bir gün camiden çıktım yıllar evvel, 25 sene kadar evvel. Bir kardeşimiz, bir hatıra aktarayım. Bir kardeşimiz caminin kapısının önünde sordu. Hocam dedi, <gülüyor> kardeşim evlenecek, ona bir zekatıma buzdolabı al, almak e, istiyorum. Alabilir miyim? İnsanlık hali. Hayır, kardeşine zekat veremez. Alamazsın dedi. Allah Allah dedi kardeşimiz ve oradan uzaklaştı. Tanımadığım, bilmediğim bir kardeşim. Sonra dedim ki, ya ben ne yaptım? Zekat vermeye kardeşten başlanılır. Bakın itiraf ediyorum. Hatıra anlatıyorum size. Her zaman söylüyoruz. Anne ve babaya, dede ve nene usul ve furua verilmez. Torunlar evlatlara verilmez, torunlara verilmez efendim. Zekat vermeye kardeşten başlanılır. Ben ne yaptım dedim ya. Hemen koşturdum arkasından. Arabasına binmiş gitmiş kardeşimiz. Tam dört sene o kardeşimi ben Vaaz'da zaman zaman zekat konusu açıldıkça kürsülerden aradım ben bir kardeşime vallahi bakınız geçen hafta bir yemin etmişim bir kardeşim dedi ki hocam sen e, yemin etmezdin e, ekranda ne oldu filan bazı doğru şeylere Resulullah da yemin ediyor Allah da yemin ediyor doğru, doğru bazı şeylere yemin etmek isabetli olurmuş. Dört sene tam o kardeşim de gelip hocam ben o işi hallettim demedi bana maalesef. Dört sene vaazlarımda ilan ettim. Ben bir kardeşime yanlış bir fetva verdim. Allah aşkına duymuşsanız haberiniz olursa söyleyin kardeşine zekat verebilir diye. Sonunda bana dediler ki hocam sen üzülme. O, o kardeşimiz başkalarına da sormuş. O buzdolabını aldı kardeşine. Sen merak etme dediler de ondan sonra rahat ettim. Biz hata ederiz değerli kardeşler. Yanılabiliriz. İnsan hata eder, beşer, şaşar. Masum olan sadece ve sadece insan olarak resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleridir. Evet bizler müminiz elhamdülillah. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum bizler müminiz elhamdülillah. İman nuru içerisindeyiz, iman neşesi içerisindeyiz. Rabbim Akif'imizin, milli şairimizin dediği gibi mahşerde bizi bu ikrarıyla haşretsin. İmanın nuru bereketi içerisinde ne kadar mutluyuz ne kadar mes'uduz yani şimdi dünyanın değişik yerlerinde Türkiye'de orada burada filan falan böyle mağrur adamlar var mağrur adamlar var onları onları böyle bazen hani bizi tahkir ediyorlar Kılığımızdan dolayı, kıyafetimizden dolayı, aile hayatımızdan dolayı ne bileyim değişik şeyler, medya mesela bu bu tip şeyleri bazen efendim ellerine geçirdikleri zaman aman efendim bir zamanlar bir bürokratın mesela e, e, şey olmuştu ayakkabı eve girerken dışarıda çıkarılıyormuşmuş da efendim ne kadar e, e, sanki böyle alay etmek, tahkir etmek istemişlerdi. Tabi ya tabi o kardeşimiz bir mümindi, müslümandı. Bir mümindi, Müslümandı, evinin her yerinde namaz kılınırdı. Onun için, özür diliyorum, o, o kardeşimizin evi ahır değildi. O, ev, o müminin evinde namaz kılındığı için, alın secdeye geldiği için, o evin temiz olması gerekiyordu ve ayakkabılar kapının önünde çıkarılıyordu tabii. Sonra öyle öyle bir idare ortaya koydu ki düşmanları bile, Teşekküre, o bükemedikleri eli öpmeye mahkum oldular, mecbur oldular. Cenab-ı Hak Hazretleri o ihlas ve samimiyetinden dolayı en güzel muvaffakiyeti kendisine nasip etmişti. Yine hala hizmete memleketimizde devam ediyor. Rabbim yolunu açık etsin rahman. Değerli kardeşlerim biz müminiz. İşte o, o tahkir edenlere, o, o küçük görenlere filan böyle ben acizane ruhumla içimden, gönlümden, tepeden bakıyorum biz müminiz elhamdülillah diyorum. Biz Müslümanız. Biz Allah'a kuluz. Allah'a kul olmakla bütün kulluk kayıtlarından soyutlanmış efendim. Onları onları dışlamış, sıyırmış atmış ama Allah'a Kul olmuş, Resulüne ümmet olmuş, İslam ile Cenab-ı Ömer radıyallahu anh efendimiz hazretlerinin Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah'a Kudüs'ün fethinde dediği gibi İslam'ın izzeti ile aziz olmuş insanlarız. <gülüyor> Bulunduğunuz ortamlarda sakın ha, sakın öyle İslam'ın düşmanlarına karşı muhaliflerin, ya elhamdülillah Türkiye'de çok iyi bir haldeyiz değerli kardeşlerim be. Elhamdülillah Cenab-ı Hak gazeteleri ne günler nasip etti. Ne güzel günler gösteriyor bize şimdi. Hamdolsun Rabbim artırsın eksiltmesin. Müminlerin yapması gereken bir şey var. Aciz bir kardeşiniz olarak acizane hem kendime hem sizlere söylüyorum. Ben ahirete inanıyorum, Allah'a iman ediyorum, Resulü'nü seviyorum ve onun yolunda olmak istiyorum diyen, vatanını seven, sancağını seven, bayrağını seven ve bu cennet vatanın insanlarının dünyada ve ahirette aziz olmalarını isteyen insanlara düşen iki şey var. Bir, çok çalışmak, iki, kullukta Allah'a ibadet ve taatta muhlis olmak, samimi olmak, dürüst olmak, çok çalışmak. Bu memleketin çok çalışmaya ihtiyacı var. Bu memleket evladının çok çalışması lazım. Onun için evlatlarınıza, yavrularınıza inşallahurrahman aman evladım çalış, aman evladım çalış, aman evladım çalış diye böyle babacığımın tabiridir bu aynen. Çokca nasihatte bulunun, teşvik edin onları. Onların yetişmiş insan olmaları için değerli kardeşlerim. Bir annenin, bir babanın tahmin ediyorum harcayacağı en güzel mesai, harcayacağı en büyük, en güzel para ve yapacağı en ciddi gayret evladının geleceği için olan gayrettir. Onları hem dünyaya hem de ahirete hazırlamak lazım. Becerebildiğiniz kadar okutun, okutun İslami şartlar içerisinde, Kur'an'ı şartlar içerisinde. Erkek evlatlarını bilhassa mutlaka okutun, mutlaka üniversiteyi bitirsinler, mutlaka yüksek lisans yapsınlar, doktora yapsınlar. Ve ben gençlerimize öyle söylüyorum, bulunduğunuz yerde en üstte olmak, daima idare eden olmak idealiniz olsun. Daha önce de geçmişti bunu ben genç kardeşlerimden beni izleyenler varsa onlara söylüyorum. Ben öyle çalışacağım o kadar çok gayret edeceğim ki bulunduğum yerde idare eden en yüksek seviyede en yüksek makamda hangi branş olursa olsun hangi konu olursa olsun memlekete hizmette hangi saha olursa olsun en yüksekte olan ben olacağım en yukarıda olan ben olacağım. Hacı İsa hocamız gençliğe hep böyle tavsiye etmişler. Gönlünüz alçak, himmetiniz Ali olsun. Mütevazi olun, sevin, sevilin, katiyetle, gururla ve kibirle kimseye karşı mağrur davranmayın. Gönlünüz alçak olsun ama himmetiniz Ali olsun. Himmetiniz Ali olsun. Tuttuğunu koparan ve memleket için canla başla ölürcesine çalışan insanlar olun. Olalım inşallah hep. Rabbim lütfetsin, Rabbim lütfetsin değerli kardeşlerim. Çünkü bahtiyar insanlarız. Bahtiyar insanlarız. Rabbimiz bizi bir cennet vatanda yaratmış. İslam ve iman şerefini bahşetmiş. Sayısız nimetler, şu vatanımızın, şu topraklarımızın bereketine bir bakınız. Çarşıya çıkın da Allah aşkına marketlere, pazarlara bir bakın değerli kardeşlerim. Her çeşit meyve, her çeşit sebze. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sonra hürriyet havası. Rabbimize hamd olsun. Türkiye'miz ne güzel bir ne güzel bir alemde şimdi. Her gün güzellikler, her gün güzellikler. Elhamdülillah durmadan durmadan güzellikler artıyor. Durmadan nur, feyiz, bereket artıyor. Hani bir abimizin dediği gibi Rabbim veriyor da veriyor elhamdülillah. Biz de şükredeceğiz. Adam alacağız, şükredeceğiz hakkını ifa edeceğiz. Rabbimizin verdiği nimetlere teşekkür nasıl gerekiyorsa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Rabbim sağlık vermiş, koşturacağız. Efendim. Yani Rabbim şöhret vermiş, imkan vermiş, yani fırsat vermiş. Onunla insanlara, onunla ümmeti Muhammed'e, onunla insanımıza hizmet edeceğiz. Rabbim servet vermiş, Allah yolunda, memleket yolunda harcayacağız. Evlatlar vermiş mesela, onları güzel yetiştireceğiz ve memleketimize adayacağız. Aile hayatımız var, onunla insanlara örnek olacağız. Yani bir yandan Rabbimize kulluk, bir yandan memleketimize, cennet vatanımıza hizmet. Ve bütün bunları hep ibadet neşesiyle yapacağız. Biliyorsunuz İslam'da dünya ahiret diye bir ayrım yok Sabahleyin kalkıyorsunuz, mesainize gidiyorsunuz, sabahleyin kalkıyorsunuz, iş yerine gidiyorsunuz, hanenizi açıyorsunuz. Evde sabahtan akşama kadar ev hanımı olan kardeşlerimiz yemek yapıyorlar, temizlik yapıyorlar. Hepsini Allah için yapacağız ve de hep ümmeti Muhammed'in hayrını düşüneceğiz. Bizim de insanlığa bir katkımız olsun, bizim de kardeşlerimize bir ilavemiz, bir takviyemiz olsun diye öyle düşüneceğiz rahman. Evet ama dünyanın değişik taraflarına da baktığınız zaman görüyorsunuz ki dünya, dünya karışık, hercümerç. Eh, öyle bir zamanda bizim imanımız daha bir ayrı kıymet kazanıyor. Niye? Sahabe-i kiram efendilerimiz için babacığımın sohbetlerinden şöyle bir hatıra hakkında. Rasulullah niye böyle ya Resulullah diye sorduğu zaman sahabe-i kiram efendilerimize buyuruyorlar ki çünkü siz hayır konusunda sizi teşvik eden, her yerde sizi teşvik eden insanlar buluyoruz. Ama gün gelecek o fitne ve fesat zamanında hayra delalet eden, iyilik yapmaya çalışan köstek görecek. Kınanacak, ayıplanacak. Güzel bir Müslüman o güzel tavrından, kılığından dolayı yerine göre tahkir edilecek, küçük görülecek. İşte öyle bir zamanda, öyle bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o, o ayeti kerime ile hadisini daha önce bir aldım. Ama bazı konuları zaman zaman yenilemek gerekiyor biliyorum değerli kardeşlerim. Unutuluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bir ayeti kerimenin belki hatırlayacaksınız. E, izahını yaptılar. Sahabe-i kiram onu bize aktardılar. Sonunda Resulullah buyurdular ki... Buyurdu ki Aleyhissalatu vesselam "Lil amili fehinne mislu ecri 50 raglen amelun misl O günde yani bugün de şu günde Resulullah 1400 küsur yıl evvelden bugüne mesaj gönderiyor. O fitne zamanında, o dünyanın hep dünyalığa yöneldiği zamanda benim ümmetim sizler gibi amel ettikleri zaman Cenab-ı Hak Hazretleri onlara sizin yaptığınız ecir gibi elli kişinin ecrini ve mükafatını verecek. Bugünün dünyasında dört dörtlük tabir yerinde olursa dürüst bir Müslüman elli mümin ecri alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle müjde ediyorlar. Ya Resulallah bizden elli tanemizin ecrini mi onlardan o gün yaşayanlardan elli kişinin ecrini mi? Resulullah buyurdular ki bel ecru Hatta belki de Cenab-ı Hak Hazretleri sizden elli tanenizin ecrini o kişiye verecek. Dürüst olmak ne güzel. Güzel insan olmak ne güzel. İslam ahlakıyla ahlaklanmak ne güzel. Biz inşallah kendimiz böyle olmaya çalışalım. Evlatlarımızı böyle yetiştirmeye gayret edelim. Aile hayatımız böyle olsun inşallah değerli kardeşlerim. Resulullah buyuruyorlar ki öyle bir zaman gelecek ki işte o zamanda kişinin dinine sahip çıkması, imanına sahip çıkması, kelqabıdı al-elcimr, o günde dinine sahip olan insanın yaptığı iş sanki avucunun ortasında kor ateş tutan kişinin hali gibi olacak. Bıraksa bırakamaz, yanar, ee donar. Öyle diyelim. İmanı bırakabilir miyiz? Ama tuttuğu zaman da da zorlanır. Ya. Öyle olunca ecir onun için, yani zor olan şeylere karşı ecir ve mükafat veya zorlukların olduğu yerde ecir ve mükafat daha fazla oluyor. Daha fazla oluyor. Hac mesela bütün günahları affettiriyor. Neden? Çünkü külfetli bir ibadet. Zor bir ibadet. Ya. Alemlerin Yüce Rabbim bizleri hep rızasında kılsın değerli kardeşlerim. Becerebildiğimiz kadar güzel müminler olacağız, güzel Müslümanlar olacağız inşallahurrahman. Evet yine Resulullah'dan müjdeler var onları da inşallah size, size aktaracağım. Ki yani arzum şu kardeşlerim gayrete gelsinler. Resulullah'ın bu mesajlarını duyalım. Hepimiz hani marifet iltifata tabidir diye bir söz var ya, bize bu gayret olsun. Daha güzel bir Müslüman olalım, dinimizi daha canlı yaşayalım, sünnetlerde daha çok amel edelim, ticaret hayatımıza daha çok dikkat edelim, daha dürüst bir Müslüman olalım. Resulullah bizi böyle 1400 küsur yıl evvelinden methetmiş öyleyse, o medhu senaya, o övgüye layık kişiler olalım. Arzumuz bu, gayemiz bu. Değerli kardeşlerim şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra yine bakın Resulullah neler buyuruyorlar, nasıl müjdeler var? Siz kardeşlerime arz etmeye çalışacağım inşallahı rahman. Evet şimdi bir aramız var. Dedik ki müminiz elhamdülillah. Bizim için şereflerin en yücesi, en alisi, en üstünü. Ve la tehinu ve la entumul in kuntum Rabbimiz de bu şerefi bize böyle bahşediyor. Mahzun olmayın, kederlenmeyin, inananlar oldukça en üstün olan sizsiniz buyuruyor ya. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ in kuntum مُؤْمِنِينَ Eğer hakikaten müminseniz ki müminiz elhamdülillah en üstün olan sizsiniz. Rabbim bizi İslam'ın nurundan ve bereketinden mahrum eylemesin değerli kardeşlerim. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri var demiştim ya. Şurada da bize bize görev veren de bir hadis-i şerif var ama ama çok tatlı bir müjdeyi de veriyor bu hadis-i şerif. Onun için siz değerli kardeşlerime arz edeyim, maruz ediyorum. Bismillah deyip söze başladık. Ayet-i Kerimeleri aldık. Geçen haftadan bu tarafa geliyorum. Efendim e, Müslüman olmanın bereketini anlattık. E, yeni yılda nefis muhasebesi yapacağız dedik. Bu sohbetleri devam ettireceğiz dedik. Geçen haftanın devamı olarak e, söylemek istediğim bazı şeyleri söylüyordum. Yeni e, izlemeye başlayan kardeşlerim var ise eğer onlara e, hatırlatımada bulunuyorum. Bugünkü sohbetimizde geçen haftanın devamı olarak hani o nefis muhasebesi dedik ya değerli kardeşlerim. Kendimizi ileriye hazırlayacağız dedik ya. Efendim bir ayeti kerimeyi alacağım inşallahurrahman ama Resulullah'ın bir hadisi şerifini yine müjde olarak vereyim. Ondan sonra inşallah bir ayeti kerimeyle sohbetimizi devam ettireceğiz. Resulullah yine müjde veriyor bize buyuruyorlar ki اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَىٰ ve وَسَيْعُودُ غَر۪يبًا كَمَا بَدَىٰ İslam garip olarak başladı ve başladığı gibi garipliğe de bir gün dönecektir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam gerçekten garip olarak başladı. Tevhid sancağını açtığı zaman alemde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapayalnızdı, kendi başına yedi. İşte belirli kişiler iman ettiler. Hz. Hatice annemiz Ebu Sıddık. Hazreti Ali Efendimiz, Cenabı Zeyd radıyallahu an. Azar azar, azar azar yıllar devam etti. Ve de nece nice sıkıntılar çektiler. Ne çilelere takat gösterdiler. Ne meşakkatlere dayandılar. O Bilal Habeşi radıyallahu an Efendimiz Hazretlerini hatırlayın değerli kardeşlerim. Anlatıyor sonradan. Kızgın, kızgın çölün üzerine, kumların üzerine Vücudunda elbisesi yok, öylece yatırılmış. Göbeğinin üzerine ağır taşlar konulmuş. Efendim, putları iyilikle, hayırla yad etmesi söyleniliyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz dayanamıyorlar, geliyorlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, kardeşimiz Bilal çok sıkıntılı bir durumda. Can dayanmaz. Ne buyurursunuz? bilal e Selam'ımı söyleyin. bilal e Selam'ımı söyleyin. O, o sadece ahad diyor. Allah birdir diyor, dilinden onun kalbini ben biliyorum demek istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Dilinden onların putlarını sena ediversin, versin de o işkenceden kurtulsun. Geliyorlar Allah'ın Resulü'nün sana selamı var, böyle böyle buyurdular, müsaade ettiler sana ne olur? Şu işkenceden kurtul. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın selamı başımın üstünde ama bir dediğim Allah'a iki diyemeyeceğim diyor Bilal-i Habbab bin Eret'in bir gün vücudunu Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hazretleri görmüş de kardeşim Habab sen mi çile çektin? Ne diyorsun kardeşim Ömer? Beni diyor yanan ateşin üzerine yatırdılar. Vücudunda böyle hani yanık izleri olur ya insan vücudunda eliniz yanar bir yeriniz yanar. O ölünceye kadar hemen hemen geçmez. Yanık izleri öyle izler vardı sırtında Cenabı Habab'ın. Beni diyor ateşin üzerine yatırdılar da Vücudumdan eriyip akan yağlar casır casır altındaki ateşi söndürüyordu. Öyle günler gördüler. Açlık, sıkıntı, ambargo, yokluklar. İşte garip garip günler. Çünkü azlar güçlü değiller. Yine öyle günlere dönecek diyor İslam. Ama Resulullah öyle buyuruyorlar. Fetubalil guraba. O gün dünyada az bile kalsalar... İslam'a bütün varlıklarıyla sarılan kişilere ne mutlu. Resulullah öyle buyuruyorlar. Sanki birbirine benzetiyorlar, örtüştürüyor aleyhissalatü vesselam. Kıyamete yakın zamanda bütün varlığı ile İslam'a sarılan insanların hali sanki, Resulullah öyle buyuruyorlar, sahabenin haline, aslı saadetteki insanların haline benziyor. Resulullah öyle öyle buyuruyorlar. Aynen öyle o garipliğe dönecek İslam, o güzelliğe dönecek fetûb guraba ama o garip olanlara ne mutlu. Peki onların hali neymiş? Hadis-i şerif şöyle devam ediyor değerli kardeşlerim. Tahmin ediyorum Tirmizi'nin devamı. Ellezîne yuslihûne mâ afsaden nâsu min sünneti. Benden sonra sünnetimden insanların bozdukları, ifsad ettikleri, bit'atleri soktukları yerden o bit'atleri söküp atıp temizleyip Sünnetimi ihya eden ve insanları ıslaha çağıranların halidir. o garipler onlardır. Rabbim Rabbim bizi o zümre içerisinde kılsın. İslam'ı anlatan ve anlattığını da yaşayan bahtiyaran zümresine Rabbim cümlemizi ihale eylesin. Evet Fatuhul e, Kıraba'ta biraz evvel bir evvel ki söylediğim Efendim e, şeyleri aynen söylüyorum. Onlara ne mutlu, onlara cennet var, onlara cennetteki tuğba ağaçları var diyoruz inşallah. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti ümmetün mübareketün, şu, şu müjdenin güzelliğine bakın değerli kardeşler. Size, bize ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Benim ümmetim mübarek bir ümmettir. Bereketli bir ümmettir. La yudra evveluha khayrun em ahir, ev ahiruha. Evveli mi daha hayırlı, sonu mu daha hayırlı belli olmaz diyor. Bir asr-ı saadetin hali belli, sahabenin hali belli ama Resulullah bakınız bize nasıl iltifatta bulunuyor, nasıl ikramda bulunuyor. Madem ki benden yüz yıllar, bin yıllar sonra bana sahip çıkıyorsunuz, öyleyse ben de size böyle müjde veriyorum buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. İşte diğer bir hadisi şerifte de sıhatini tam hatırlamıyorum şimdi. Evveli ben, ahiride Mehdi olan ve İsa aleyhisselamın nüzulünün müjde ettiği, işte buna benzer müjdeler var hadisi şeriflerde. Velhasıl bahtiyar insanlarız. Bahtiyar insanlarız değerli kardeşlerim. Diğer bir hadisi şerif, Ümmeti hâzihi ümmetün merhumetün. Benim bu ümmetim merhamet olunmuş, rahmet olunmuş bir ümmettir. Leyse aleyha azâbun fil âhireh. Ahirette Cenab-ı Hak benim bu ümmetime azap etmeyecektir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Peki hocam ümmeti Muhammed'in içerisindeki o cehennemlikler ne olacak? Yani Allah korusun. Rabbim hepimize doğrudan cennete gitmeyi nasip etsin. Ama hadis-i şeriflerde işaret olunduğuna göre yani hadis-i şeriflerde daha doğrusu net bir ifadeyle ifade olunduğuna göre belirtildiğine göre ayeti kerimelerde de işaretle elde edildiğine göre kabirde azap var ve de sonradan da kimileri kimileri Rabbim korusun önce günahlarından dolayı imanla ölmüşlerdir ama cehenneme girecekler. Cehennemde günahları kadar temizlenecekler, yanacaklar. Ondan sonra tekrar cennete gelecekler. Bu konuda çok sağlam hadisi şerifler var elimizde. Bazen Değişik insanlar çıkıyorlar. Hani Arapların bir atasözü var değerli kardeşlerim. Derler ki halif tuğraf. Muhalefet et daha iyi bilinirsin. Yani yüzlerce insan dururken bir tanesi bağıracak olsa herkes o tarafa bakar. Şimdi bazıları televizyona çıkıyorlar. İşte şöyle diyorlar böyle diyorlar falan diyorlar falan diyorlar. Tabi herkes kendi keyfine göre. istediği tarafa gider de ama dikkatli olun diyorum ben kardeşlerime. Din çok önemli. Çok Ta Selef döneminde denilmiş ki, dininizi kimden alıyorsunuz ona bakın. Ona bakın. Dininizi kimden öğreniyorsunuz ona dikkat edin. Rabbim bizi yanılmaktan muhafaza buyursun. Ama işte konuştuklarımız ortada. Babacığımın vaazları ortada. Hayatımız yani sizle olan münasebetlerimiz ortada. Alemlerin yüce Rabbinin rahmet ve merhametine sığınıyoruz. Ama konuşurken, söylerken siz değerli kardeşlerimizi yanıltmamaya çalışıyoruz. Rabbim yanılmaktan korusun. Ama rahatlıkla insanlar televizyona çıkıyorlar. Sırf bilinmek için, kimsenin söylediğini, kimsenin söylemediğini söylemek için bakıyorsunuz enteresan şeyler söylüyorlar. O enteresan şeylerden söyleyenlerden birileri de mesela kabir azabı yok diyorlar. Yahu hadisler ne olacak? Allah'ın Resulü'nün sözleri ne olacak? O hadis-i şerifleri nereye koyacaksınız? De, diyormuş ki, Hoca Efendi Hazretlerinden bir tanesi, kelam ilminde, mesela kelam ilminde ne zamandan beridir hadisler delil olmaya başladı mu? Şunun 7 halta bakınız, özür diliyorum. ya. Ulan sen dini, din adına bir ilmi talebelerine öğretirken, kimden alıp da öğreteceksin? Yani kimi soytarıların sadece bize Kur'an yeter dedikleri gibi. Rabbim muhafaza buyursun. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Aziz müminler. Allah'ın Resulü kim oluyor? Bizim neyimiz? Bizim her şeyimiz o. Onun sözleriyle, onun hadisleriyle tabii sahih, tabii sağlam hadisleriyle amel etmeyeceğiz de neyle amel edeceğiz? Dinimizi kimden, nereden alacağız? Evet. Kabir azabı belli. Kabir azabı belli. Efendim bu konudaki hadis-i şerifler belli. Çok güzel kitaplar da yazılıyor elhamdülillah. Sahiplerinden Rabbim razı olsun. Onlara müracaat edebilirsiniz. Ve, ve bu, bu bu hadisi şerifi abduravuf Minavi, e, Camus Sayir Şarihi, Feyzul Kadir sahibi abduravuf Minavi şöyle şerh etmiş. ''Leyse aleyha azabun fil ahire'' onlara kıyamet gününde azap yoktur. Hadisi tamamlayalım isterseniz önce. İnne azabuhu hafi'd-dünya. Benim ümmetimin azabı dünyadadır buyuruyor Aliye salatü vesselam. camius sahih hadis denilmiş. Ben zaten getirirken sizlere inanın böyle eserlerimizde mümkün olduğu kadar sahih remzi vurulmuş hadisleri getirmeye çalışıyorum. Ne olur ne olmaz. Bu konuda rahat olan ve de selefine bütün varlığıyla bağlı olan bir kardeşiniz olarak ama yine de sahih hadisleri seçmeye çalışıyorum. İnna inne azabu dünya Ümmetimin azabı dünyadadır buyuruyor Resulullah sallallahu Elfiten, ve El fiten fitneler, kargaşalar, zulümler, anarşiler. Yani işte dünyanın hali. Onlar dünyada müminlere azap veriyor. Ve zelazil, depremeler işte Adapazarı depremimiz, Van depremimiz yani orada Ölen inşallah hükmen şehit olan kardeşlerimiz. Nedir onlar? Dünyadaki azaplardır. Sonra ahireti ne olacak? Rabbim hükmi şehit ecri verecek onları ve cennete doğrudan koyacak inşallah. Vel katlû vel belâye. Katiller, belalar, musibetler, çileler dünyadadır. Peki o cehenneme girip de o cehenneme girip de o azap görecekler. Peki onlar ne olacak? Onlar cehennemde ne yapacaklar? Diyor ki Abdurrahuf-u Minavi hadisin şerrini arzu eden kardeşlerin Feyzül Kadir'e bakabilirler. Cenab-ı Hak Hazretleri onlara cehenneme koydu mu? Sanki öldürecek onları. Sanki uyutacak cehennemin azabını hissetmeden onları o halde ütüleyecek Cenabı Hak azetleri tabir yerinde olursa ondan sonra çıkacaklar ve cennete girecekler. Yani cehennemde kafirlerin, münafıkların gördüğü gibi katiyyetle şiddetli bir azap müminler görmeyecekler. Hani sanki korkulu bir rüya gibi uyanacağız, Rabbim, Rabbim bize doğrudan cenneti nasip etsin inşallah. Rabbim lütfetsin. Rabbim lütfetsin. Ama ama tabii kendi amelimize de günü önemiyoruz. Ancak Allah'ımızın lütfuna, ihsanına güveniyoruz. Uyandıkları zaman böyle korkulu, oradan çıktıkları zaman korkulu bir rüyadan uyanmış gibi sanki Rabbimiz lütfetti de cennete girdik inşallah diyecekmişiz. Rabbim lütfetsin. Değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimizde, hani dedik ya geçen haftaların devamı olarak e, çektik ayetleri siz değerli kardeşlerimize vel tenzur nefsumma kaddemet ligat ya eyyuhel edine ve kullaha vel tenzur nefsumma kaddemet ligat Rabbimiz böyle buyuruyorlar ey iman edenler Allah'tan korkun ve sizden biriniz yarın için ne hazırladı ona baksın De, o hazırlıkların içerisinde bugün yetiştirebilirsem üç önemli maddeyi siz değerli kardeşlerime arz etmek istiyorum Cenab-ı Hak Kur'an'ı Kerim'de buyuruyorlar ki ey iman edenler siz kendinize bakınız. Kendinize sahip olunuz. Bir, önce kendimizi bir ıslah edecekmişiz değerli kardeşler. Ben dürüst olacağım. Ben namazımı kılacağım. Orucumu tutacağım. Zekatımı vereceğim. Büyük günahlardan sakınacağım. Ben becerebildiğim kadar güzel bir Müslüman olmaya çalışacağım. Ondan sonra aileme sahip olacağım. Kapımı kapattım mı? Aleykum enfusekum. Kendinize bakın. Önce kendinize sahip olunuz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede böyle buyuruyorlar. Ey iman edenler! Ya eyyuhallezine amenu aleykum enfusekum. Sakın ha başkalarına söyleyip de kendisi yapmayanlardan olmayalım. Rabbim korusun. Rabbim korusun. Rabbim muhafaza etsin. Allah'ımıza sığınıyoruz. La yadurrukun men dalleyiz ehtedeytüm. Eğer siz hidayette olursanız sapıklıkta olanlar size zarar veremezler. Rab'imiz böyle buyuruyorlar. Ne büyük müjde, ne muhteşem bir müjde bu da. Muhammed için. Farkında mısınız? Eğer siz hidayette olursanız sokakta, caddede, şurada, burada o sapıklar var. O o İslam'a muhalif olanlar var. O İslam'ın düşmanları var. Şunlar var, bunlar var. Veya işte ile hiç alakası olmayan kişiler var. Onlar size zarar veremez buyuruyor Rabbimiz. La yedurrukum man dallaytedeytum. Tabii bu arada hemen şunu söylemek lazım. Aleikum enfusukum önce bize fert planında dürüst olmayı, ondan sonra ailemize sahip olmayı, ondan sonra becerebildiğimiz kadar komşularımıza ve akrabalarımıza ondan sonra bulunduğumuz mahalleye, semte ondan sonra köyümüze kasabamıza şehrimize ondan sonra memleketimize ondan sonra mecburuz ümmeti Muhammed'in haline varıncaya kadar bütün mümin kardeşlerimizi hatta ondan sonra bütün insanlığı düşünmek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Hak Hazretler bize işaret ediyorlar çünkü bütün ümmeti Muhammed'in halini düşünmeden edebilir miyiz bu ayeti kerimeye göre asla Asla size diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Önce siz kendinize bakın. Biz kimiz? Biz ümmeti Muhammediz. Biz müminleriz. Biz Müslümanlarız. Tabii dediğim gibi şahıstan başlayacağız. Kendimizden başlayacağız. Kendimizi kurtaracağız. Sonra ailemizi. Ailemiz de güzel. Ondan sonra etrafa böyle yavaş yavaş iyilikleri ve güzellikleri dağıtmaya başlayacağız. Güzel kokular her yerden gelecek. Evet. Ama... Henüz işe yeni başlamışız. O zaman deniliyor ki babacığım hep böyle bize son 20 yıl falan hep böyle söylediler. Hatta 20'yi 30 yıl diyebilirsiniz. Tabii o o geçmiş yıllarda çok sıkıntılı günler geçirildi değerli kardeşler. Ben babacığımın hayatını hatırlıyorum. Hep çileyle geçti. Hep çileyle geçti. Ömrü boyu hep öyle söylüyordu. O güzel günlerden birazcık da göreceğiz ondan sonra Rabbimize kavuşacağız. Keşke keşke daha yaşıyor olsaydı. Bugün keşke kürsüde olsaydı. Hani Akif'in Viranelerin Yaşcısı Baykuşlara döndüm gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Gül devrini görseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor. Gül devrini görseydim onun Akif öyle diyor. Bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu. Bugün kürsüde olsaydı çok farklı vazederdi diye düşünüyorum. Çok farklı vazederdi. Cenab-ı Hak cennette beraber kılsın inşallah. Söz açılmışken söyleyeyim. Cenab-ı Hak lütfederse inşallah, sağlık verirse, Rabbim imkanlar böyle devam ederse değerli kardeşlerim, 4 Mart pazar akşamı Konya'mızda babacığımın seneyi devriyesi derler ya Anadolu tabiriyle bir mevlüt okunacak, bir program düzenleyeceğiz inşallah. Şimdiden kardeşlerime duyuruyorum 4 Mart'a kadar ve ricalar ediyorum hatimlere başlayın inşallah. O gün İnşallah o güne kadar okunmuş bütün hatimlerin duasını beraberce yapacağız inşallah. Kardeşlerimden rica ederim. Mevlana Kültür Merkezimizde o Mevlana İhtifali'nin yapıldığı yerde yapacağız inşallah. Gönlüm arzu ediyor ki bir Kur'an ziyafeti olsun, bir mevlüt, güzel bir mevlüt olsun. O ve o günde hatim duası yapalım inşallah. Ben rica edeceğim eğer imkanlar olursa kardeşlerimin. KONTV'mizde o gün inşallah canlı olarak yayınlasın o programı. Gönlümüz arzu ediyor. Tabi bilemiyorum kardeşlerimin imkanları olursa. Bugünden haber verelim hazırlamaya çalışsınlar. Bugünlerden sizlerden kelime-i tevhidler, salatu selamlar ve de inşallah bu konuda size gereken duyuruları zamanla yapacağız. Ve hatimler rica ediyorum size. Şimdiden başlayın inşallah. Hayır hocanız. Vallahi ömrünü size adamıştı. Ömrü hep çileyle geçti. Hep sıkıntıyla geçti. Hep, hep, hep. Hep ümmeti Muhammed'in derdiyle geçti. Onun için siz de onu fatihalarınızdan, bizleri onun hatırına dualarınızdan ne olur unutmayın. Evet. Altmış ihtilali sıkıntılı günler. Ondan sonraki gelen günler 12 12 Eylül'de tutuklandılar. 5 sene mahkemeleri devam etti ve düşünebiliyor musunuz idamla yargılandılar. Ne demişler? Hak demişler, Allah demişler ama iddianameler ortada. Ya. Ama hem hem dünyada mahkeme var hem de ahirette mahkeme var. Hem de mahşerde mahkeme var. Hem dünyada hesap var, hem de Allah'ın huzurunda hesap var. Zamanı geçirmişim, bir ara vermemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bir ara verelim, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Babacığımdan bahsediyordum değerli kardeşlerim de, son 25 yıl, 30 yıl hep böyle söyledi demiştim, onu söyleyemeden araya girdik. Ziyarete gittiğimiz zaman, görüştüğümüz zaman dostlar e, bir şeyler sorarlar. Hocam ne tavsiye edersin filan. Bir nasihat eder, tavsiyelerde bulunur ama şunu söylemeyi asla hiç ihmal etmezdi. Çocuklar kendinize bakın. Resulullah'ın bir hadis şerifinden alarak. Ala Birçok dostumuz bunu, bu ibareyi böylece ezberlemişlerdi. İlzem beytek, evine sahip ol. Evini kontrol et, evini tut webki ala -ha -ha hatiyeti günahlarına ağla. Resul-i sallallahu aleyhi ve selleme bu fitneler zamanında ne yapalım ya Resulullah diye sorulmuş da kainatın efendisi buyurmuşlar ki necahat kurtuluş nerededir ya Resulullah diye. Emsik aleyke lisanek dilini tut buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve lisake beytuk evini kuşat, evini ihata. Yani evini kurtar, hani gemisini kurtaran kaptandır derler ya. Evini, aileni, çocuk, çocuk çocuğunu onları ıslahet, Onlarla ilgilen, onları hidayette kıl. Sonra vebki alakatı etik, günahlarına da ağla. Kendini de ihmal etme. Ve bu hadisin gölgesinde babacığım yıllarca, son yıllarda hep bize böyle nasihat ettiler. Yani değerli kardeşlerim, müminler kendileriyle ilgilenmeliler, aileleriyle ilgilenmeliler, çocuk çocuklarıyla ilgilenmeliler. Onun için... Onun için ben her sohbetimde mutlaka söylemeye çalışıyorum. Mutlaka söylemeye çalışıyorum. Ve de bunu önce her zaman dediğim gibi kendi nefsime söylemiş kabul ediyorum önce. Allah aşkına çocuklarınızın manevi hayatıyla ilgileniniz. Namazlarıyla ilgileniniz. Çocuklarınızı takip ediniz. Arkadaşlarıyla ilgileniniz. Kimlerle arkadaşlık ediyorlar? Namazlarını kılıyorlar mı, kılmıyorlar mı? Allah aşkına diyorum o yavruları ateşe atmayınız. Mesela küçük yavrularımızın kızlarımızın tesettürleriyle onunla küçükten ilgileniniz. Daha yavrumuz küçükten yetişirken böyle bir gün gelip de mutlaka örtüneceğini örtünün Allah'ın emri olduğunu bilsin. Öyle yetişsin. Sözümün başına söylediğim gibi sonradan olmasın veya ters tecelliler olmasın. Değerli kardeşlerim. Acizane birinci tavsiyemiz sohbette. Bugün üç madde üzerinde durmaya çalışacağım dedim ya. Rahman ailemize sahip olacağız. Ailemize sahip olacağız ama kendimizi de ihmal etmeyeceğiz. Ölümü unutmayacağız. Ölümü unutmayacağız. Ölüm geliyor. Büyük bir suratle üzerimize doğru geliyor. Rabbim akıbetimizi hayretsin inşallah. Yani ölüme hazırlıklı olmak Babacığım hep anlatırdı sohbetlerinde, Konya'mızın e, güzel bir insanı varmış, Çiçekçi Zahit Efendi derler, nahif, edip bir insandı, tatlı bir insandı, Allah rahmet etsin, vefat etti. Bir gün kendisi demiş ki, herhalde Mevlana Hazretleri'nin efendim türbesinde, vaazlarında da duyabilirsiniz, görebilirsiniz babam bunu, değişik vaazlarında var. E, çiçek, e, Hazreti Pir'in e, türbesinin bahçesindeki çiçeklere bakar, Çiçekçi Zahit Efendi denilir onun için kendisine. Demiş ki çocuk çocuğa yük olmasın. Kendime bir kabir hazırlayayım. Kabirini kazmış, etrafını sağını solunu falan böyle düzelmiş, düzeltmiş. Yorulmuş şöyle bir biraz demiş dinleneyim. E böyle orada bulunan taşlara sırtını vermiş dinlenirken nur gibi bir ihtiyar gelmiş. Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Ne yapıyorsun hacı efendi? Ne yapayım? Kendimden sonrakilere külfet olmasın diye kendime kabir hazırlıyorum demiş. O gelen nurlu zat buyurmuşlar ki Kendine kabir hazırlıyorsun güzel de kendini de kabre hazırlıyor musun? Kendini de kabre hazırladın mı? Bu ne tatlı söz, ne güzel söz, ne müessir söz filan düşünürken kendine gelmiş ama sağa bakmış sola bakmış, yok olmuş o söyleyen kişi diye öyle söylenilir değerli kardeşlerim, hatıra olarak anlatılır. Evet, bir başka hat, bir başka tavsiyeyi de şöyle değerli kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bizler müminleriz, Müslümanımız elhamdülillah baştan beridir bu şerefi aktarma, anlatmaya çalışıyorum. Büyük günahlardan sakındığımız gibi küçük günahlardan da sakınmaya gayret edelim. Hani bir yılı daha geride bıraktık, nefis muhasebesi yapacağız dedik ya, bundan sonraki belirli sohbetlerimiz bu minval üzere devam edecek dedik ya, küçük günahlardan da sakınmaya çalışalım. Küçük günahlardan da sakınmaya çalışalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir mümin bir günah işlediği zaman kalbinin üzerinde diyor bir siyah nokta meydana gelir. Bir günah daha bir günah daha böyle her taraf siyah noktalarla dolar ve de Allah korusun eğer istiğfar edilmezse eğer tevbe edilmezse eğer Mevla'ya yalvarılmazsa o siyah noktalar kalbin etrafında bir siyah kılıf meydana getirir. ...bir kabuk meydana getirir ki... ...ayet-i kerime de sallallahu aleyhi bel râne alâ kulûbihim mâ ...işte ayet-i kerimenin... E, ...bakınız manasına tefsirine... ...Cenab-ı Hak Hazretleri kalplerin üzerindeki o... ...küften, pastan bahsediyorlar... İşte o günahların meydana getirdiği pas... ...günahların meydana getirdiği küf... ...günahların meydana getirdiği kılıf, kabuk... ...o siyah... ...sonra... Artık o kalbin Rabbim korusun nasihat dinlemesine, hak ve hakikati görmesine, gerçekleri idrak etmesine engel oluyor. Sonra ibadetten zevk almıyor. Sonra Allah'a kulluk derdi olmuyor. Namaz kıldıramıyorsunuz, oruç tutturamıyorsunuz. Hadi hacca gidelim, umreye gidelim diyorsunuz. Daha zamanı var diyor. Daha diyorsunuz, hadi bir namaz kılalım diyorsunuz. Daha ben gencim diyor. Nauzu billah. Yani bunun gibi işte aleyhissalatu vesselam küçük günahlardan da sakınmamızı bize tavsiye ediyorlar değerli kardeşlerim ve o siyah nokta ama bir mümin her zaman söylüyoruz hata eder yanılabilir bir günah işledi mi hemen estağfirullahalazim istiğfar hemen iyilik hani ve etbi'il hasenete seyyiyete temhuha evet bir kötülüğü yaptığın zaman Resulullah bir iyilik yap bir güzel amel yap bir sadaka ver bir istiğfarda bulun bir Kur'an oku. ne bileyim güzel bir şey yap ki onu yok etsin ''İyilikler ve güzellikler, kötülükleri ve hataları siler, temizler.'' Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de öyle tavsiye ediyorlar. Hemen istiğfar, hemen kelime-i tevhid, hemen Resulullah'a salatu selam. Yani o salatu selamlar falan o kadar kalbi temizliyor, o kadar nurlandırıyor ki değerli kardeşlerim. Hani hanım kardeşlerim daha iyi biliyorlar, onların özel temizlik malzemeleri var. Lavaboyu siliyorlar, aynen siliyorlar. Ne bileyim işte... E, dolapları siliyorlar e, tezgahlarını siliyorlar tertemiz kılıyorlar bakıyorsunuz böyle bir, bir titiz hanımın evine varmışsınız lavabosuna gidiyorsunuz mesela değil mi elinizi yıkayacaksınız bakıyorsunuz her şey tertemiz pırıl pırıl içiniz açılıyor böyle müminin kalbine baktığınız zaman da öyle o devamlı silinmiş üzerindeki tozu bile devamlı alınmış ayna gibi aynen pırıl pırıl nur gibi böyle hiçbir pürüz göremiyorsunuz hiçbir leke göremiyorsunuz neden istiğfara devam ediyor çünkü Namaz temizliyor, abdest temizliyor, istifa temizliyor, salatü selam temizliyor, Kur'an tilaveti temizliyor, temizliyor da temizliyor. Öyle bir mümin hangi anda, hangi dakikada, hangi kavşakta Allah'a kavuşsa temiz kavuşuyor. Allah'a kavuşsa temiz kavuşuyor. Onun için Azrail Aleyhisselam ne zaman gelirse gelsin hazırım ben diyor. Hazırım. İlla men etallaha bi kalbin selim. Kalbi selim ile devamlı. Namazları tam, zekatı tam, haccını eda etmiş, oruçları tam, büyük günahlara girmemiş, küçük günahlarına da istiğfar etmiş. Ya Aişe, resul sallallahu aleyhi ve sellem, Aişe annemize buyuruyorlar ki, ''İyyâke ve muhakkirati zhunûb'' ''Küçük günahlardan da sakınmanı tavsiye ederim sana, sakın küçük günahları da küçük diye bırakma.'' Onlara da istiğfar et, onlara da tevbe et. Fe inna laha min Allah taliban. Çünkü Allahu Zülcelal Hazretleri onları da murakabe ediyor. Onlardan da onlardan da razı olmuyor. Onları da kontrol edenler var. Onları da amel defterine yazanlar var. Yani sadece büyük günahlar yazılmıyor, küçük günahlar. Fe men ya'mal mithqale zarratin hayran yara ve men ya'mal mithqale zarratin yara. Zerre miktarı Zerre ne demek? En küçük. Şimdi Araplar atoma zerre diyorlar. Madenin en küçük o parçası var ya atom. Zer, zerre ona deniliyor. İşte, gözle görülmeyecek kadar küçük olsa bile. Evet. Peygamber Efendimiz'in döneminde de hani bu havada uçuşan güneşin hüz, ışık hüzmesinin içerisinde gör, e, uçuşan ve ancak ışık hüzmesinin içerisinde görülen o küçük uçuşan şeyler var ya onlara zerre deniliyor. Veya en küçük karınca o gözle zor görülen en küçük karıncalara zerre diyorlar Araplar. Yani ne kadar küçük olursa olsun o mutlaka amel defterine geçiyor. Ve bir gün hesap. İnne, fe inne leha Allah taliben. Allah onları kontrol ediyor. Allah onları murakabe ediyor. Ve bir gün eğer istiğfar edilmezse, tevbe edilmezse hesap soracak. Değerli kardeşlerim küçük günahlardan da, küçük günahlardan da sakınmamız gerekiyormuş. Cenabı Enes radıyallahu anh efendimiz hazretlerini bilirsiniz. Allah'ın Resulü'nün sevgililerinden, sahabenin en önde gelenlerinden, o büyük insan, o mübarek insan, Allah'ın Resulü 10 yıl hizmetle şereflenmiş büyük sahabi, bahtiyar insan. Çocukluğunda diyor, 10 yıl Allah'ın Resulü'ne hizmet ettim. Ne büyük şeref, ne büyük mazhariyet. Rabbim, Allah şahit ki onları çok seviyoruz. Rabbim bizi kıyamet gününde Onlarla beraber kılsın inşallah. Onlarla beraber kılsın. Ki umuyorum ki onlar bizim elimizden tutarlar, bizi Resulullah'a götürürler. Buyuruyorlar ki Enes İbni Malik, daha Resulullah'ın hemen vefatından belirli birkaç yıl sonra, daha daha Ebubekir'ler, Ömer'ler belki hayattalar veya işte Hazreti Ömer hayatta veya ondan sonra olsa bile sahabe-i kiramın birçoğu hayattalar. İnneküm, yeni Müslüman olmuş kişilere diyorlar ki, İnneküm lete'amelûne âmâlen hiye edekgu fî a'yunikim mineşşâri. Siz, siz bazı işler yapıyorsunuz, bazı ameller işliyorsunuz. Sizin gözünüzde o ameller kıldan daha küçük, kıldan daha ince şeyler. Yani basit şeyler, bu kadar her şey herkeste olur. Bu kadar günah da bende olsun bakalım diyoruz veya değer vermiyoruz. Şimdi oturuyoruz televizyonu seyrediyoruz. Babacığım, haberleri radyodan dinlerdi. Radyodaki eğer, vallahi bakınız, ben evladı olarak şahidim, eğer radyoda haberleri sunan spiker bayan olursa, kapattıktan sonra evladım bu bayan spikerin sesini dinlediğim için, haberler dinlediğinden dolayı Rabbime istiğfar ediyorum, Rabbim beni affetsin. Büyük olmak kolayla olmuyor. Evet, bu kadar dikkat. Yarın mahşerde göreceksin. Radyodan bayan spiker olursa kaldı ki işte e, fetva yönüyle şöyledir, işte zarur etmidir, e, yani değişik şeyler bayanın sesi e, zaruri miktarda olduğu zaman nefis de bir herhangi bir şey meydana getirmediği zaman e, haram değildir falan. Bütün bunlar bir, onlar ay o belirli şeyler, fıkhi mütalalar ayrı. Bu, bu gönül işi bu. Rabayan sesini dinlediğim zaman haberler dinler sadece. Onun dışında hep teybinden ilahi, kaside, vaaz, şunu, bunu, değişik şeyler, güzel şeyler dinlerdi hep. Yani diğer o, efendim diğer radyo programlarını filan asla dinlediğini hemen hemen hiç görmedik. Hiç. Yakınları şahittirler ama ona bile istiğfar ediyorum der. İşte Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinin söylediği o, siz bazı şeyleri yapıyorsunuz, işliyorsunuz, onu da çok basit bir günah olarak kabul ediyorsunuz, kıldan daha ince kabul ediyorsunuz. Kunna naudduha ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem minel mubikat. Biz o amelleri, o davranışları Resulullah'ın döneminde büyük günahlardan, insanı helak eden günahlardan sayardık. Ya aradaki fark bu ve de ölçü bu. Ölçü bu. Ne benim ne bir başkasının kendisine renk vermesine, işte ben şöyleyim, böyleyim, şeyhim, alimim, hocayım, filanım falanım, <gülüyor> gerek yok. Allah her şeyi en açık haliyle biliyor. Rabbim bize rahmet ve merhametiyle muamele etsin değerli kardeşler. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri e, bize küçük günahlardan da sakınmayı tavsiye ediyorlar. Hoca kardeşlerim arzu ederlerse bu bölümüyle ilgili olarak tergibde çok güzel Hadis-i şerifler var, haberler var, Resulullah'ın tavsiyeleri var, Selef'in efendim, tavsiyeleri var dikkatli olmamız konusunda. Ben bugün bir tavsiyede daha bulunacağım değerli kardeşlerime. Şöyle hadis-i şeriflere bakarken bir konu daha dikkatimi çekti. Değişik bir konuda daha bugün beni izleyen kardeşlerime birkaç dakika içerisinde özet olarak bir tavsiyede daha bulunacağım. Resulullah'ın Resulullah tavsiyesidir bunlar. Borçlu olarak yaşamamamızı aleyhissalatü vesselam bize tavsiye ediyor. Bir gün Efendimiz buyurmuşlar ki Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh'ten min بالله من الكفر والدين Borçtan, borçtan ve küfürden Allah'a sığınırım buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Bir zat, orada bulunan bir zat ya Resulallah küfürle borcu muadil mi kılıyorsunuz? Yani insanlara borçlu olmakla küfür sıkıntı bakımından eşit mi? Resulallah buyurdular ki evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin borçlu olarak ölmesini asla arzu etmiyor. Der. Ona göre dünyalık, ona göre alışveriş, ona göre ticari hayatımıza dikkat. Tamam mı? Men fâraqa rûhuhu ve huve berî'un min thelâth dekhalel cennâ. Resulullah buyuruyorlar ki, Ruhunu Allah'a teslim ederken bir kişi şu üç şeyden uzak olursa, bu üç sıkıntı kendisinde bulunmazsa, el cennet cennete girer. Bir, el-gulûl, ganimetten hırsızlık yapmamış hayatı boyu. Ben bunu düşündüm hacıdanı inşallah yanlış söylemiyorumdur. Devlet hakkı diyorum. Devlet hakkı. Geniş olsaydı zamanı biraz dar bıraktım. Olmasa ilerideki sohbetlerde bu konuya tekrar döneriz değerli kardeşlerim. Yani ganimet, ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Harp yapılmış, ganimet elde edilmiş. Bazen böyle hadiseler oldu. Hatta böyle bir işi yaparken bir kişi öldürüldü. Köpekler parçaladılar, kendisini öldü. Resulullah buyurdular ki boşa gitmiştir. Telef olmuştur. Yani Allah korusun belki de imansız ölmüştür gibi bir işaretle bulundu. Aleyhisselatü Vesselam neden? Ümmeti Muhammed'in malından çalıyordu. Henüz taksim olunmamış. Bir şahsın değil. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de olsa böyle bir şey. Yetmiş küsur milyonun hakkı var. E devlet malı ise sanki ganimet malı gibi. Eğer ganimet malından hırsızlık yapmamışsa, eddeyin, ikincisi borcu yoksa bir kişinin, kul borcu, kullara borcu yoksa, vel kibir, kibir de, gurur da yoksa o kişi, kişide cennete girdi buyuruyor, cennete girecektir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Öyleyse çok dikkatli olmak, çok dikkatli olmak. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, Değerli kardeşlerim bu konuyu ben bugün tahmin ediyorum bitiremeyeceğim. Çünkü bizden sonra da canlı yayın var. Devam edecek programlar e, öyle olunca ben gelecek hafta eğer Allah imkan verirse bu konuya tekrar döneceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlerinden şöyle bir hatıra anlatılıyor. Onu anlatıp tamamlayacağım inşallah. <gülüyor> Ve gelecek hafta buradan başlayarak devam edeceğim rahman. Rabbim tabi nasip ederse. Aleyhissalatü vesselam diyor sahabe-i ikram efendilerimiz. Tergib hadisidir gene. Cenazelerin konulduklar o yüksek bir yer var ya, böyle birazcık yükseklik vardı Allah-u Alem orada. Mescidi Saadet'in yanında orada oturuyordu. Anlayabildiğim kadar hadis-i şerifi. Bir ara başını kaldırdı Aleyhissalatu Vesselam, semaya baktı. Sonra mahzun, mükedder bir halde başını önüne indirdi ve elini alnına koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle düşünceye daldı ama sahabe-i kiram onun halinden bilirlerdi. Belli ki önemli bir şey var önemli bir şey var. Resulullah subhanallah, subhanallah buyurdular. Ma unzile min el Gördükleri veya inzal olunan şeyin şiddetinden, ağırlığından dolayı Resulullah böyle subhanallah, subhanallah. Hani biz de hayret ettiğimiz bir şeyle karşılaştığımız zaman "Fe subhanallah" deriz ya, aynen öyle Resulullah da iki defa böyle subhanallah dediler. Ya Resulallah nedir diye o gün diyor Resulallah o kadar böyle mükedderdi ki, kederliydi ki hadisin ravisi, o gün sormaya cesaret edemedim diyor. Ertesi gün sordum, ya Resulallah o indirilen, o üzerinde durulan şiddetli şey, o ağır vebal neydi ya Resulallah? Dün niye öyle sıkıntılanmıştınız ya Resulallah? Buyurdular ki borç Ümmetimin borçlu hali. Ümmetimin borçlu ölmesidir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii değerli kardeşlerim ticaret hayatında veya zaman zaman borçlar olabilir. Ama mümin adımını dikkatli atmalı. Bugün borçlu ama bir kenarda o borcunu ödeyecek bir şey mutlaka olmalıdır. Veya öyle bir çalışmalıdır ki sanki o borcu ödeyecek elinde garanti olmalıdır. Ben şöyle yaparım, böyle çalışırım ve bu borcu öderim. Yoksa korkunç bir ihtiras, korkunç bir efendim israf, ondan sonra harcanıyor, harcanıyor, harcanıyor. Sonra eline almış kredi kartlarını beyimiz televizyona da çıkmış, ondan fazla kredi kartı var. Birinde haberler de görmüştüm. 30 bin lira da borcu var onlardan dolayı. Devlet bunları ödesin diyor. Vay, vay canına be. Yani değerli kardeşlerim şuna bakınız. Beyimiz keyif etmişler. Neye harcadıklarını bilmiyoruz. Allah bilir. Suizanda da bulunmayalım. Elinde ondan fazla kredi kartı var. Onun için ben kardeşlerime diyorum ki, gerek nakit gerek kredi kartıyla harcarken dikkatli olun. Onun için sözü bununla bitireyim. Ben beni izleyen değerli kardeşlerimden rica ediyorum. Takdir sizin ama diyorum ki Gelin kredi kartı kullanmayın. Hiç kullanmayın. Hocam bugünün dünyasında olur mu? Ya bundan 20 sene evvel, o 20 sene evvel kredi kartları yokken bilemiyorum ne zaman çıktı tam hatırlayamıyorum. Ne yapıyorduk Allah aşkına? Alıyorduk maaşımızı, koyuyorduk cebimize, pırıl pırıl harcıyorduk. Ne gerek var? Ne gerek var? Sonra o bizim önümüze öyle bir öyle bir şey açıyor ki, dünya açıyor ki israf ediyoruz. Gereksiz bazı şeyleri de alıyoruz. Nasıl olsa onun belirli bir limiti var diye. Adamın bin lira maaşı var. Kartının beş bin lira limiti var. E harcıyor tabii. Ondan sonra hadi bakalım devlet bunu ödesin. Veya ağlıyor. Ne yapacağım ne edeceğim. Bazen sıkıntılı kişiler karşımıza çıkıyor. Doğrusu dostlarımdan bazıları diyorlar ki faiz borcu olan, olan kişilerin faiz borçlarını bizim zekatlarımızla ödeme hocam diyor. Yani onlar. Haklı olarak. Düşünüyorum, haklılar. Dikkatli olmak lazım. Bugün dünya, yarın akıllı. Ölüm, işte Zahid Efendiye denildiği gibi, kendimizi ölümü hazırladık mı? Her an Azrail Aleyhisselam gelip bizi alıp Allah'a götürebilir. Borçluluğu yaşamayalım. Allahu Teala Hazretlerine borç. O o Allah ile aramız arasında. O ayrı bir konu. ama kul borcu çok önemli. Son bir şey daha söyleyeceğim ve öylece tamamlayacağım inşallahurrahman. Bu konuya devam edeceğiz dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki o hani ağır olan vebal, o, o Resulullah'ı üzen şey وَالَّذ۪ي نَفْسِي بِيَد۪ي Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوْقُتِلَ رَجُلٌ ف۪ي fi اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ bir kişi Allah yolunda öldürülse yani şehit olsa dirilse tekrar yaşasa thumma ile thumma âşa sonra tekrar Allah yolunda öldürülse tekrar dirilse thumma ile ve aleyhi deynun Üçüncü defa yaşadıktan sonra dünyaya tekrar geldikten sonra Allah yolunda şehit olarak üçüncü defa tekrar öldürülse ama ve aleyhi aleyhideynun üzerinde kul borcu varsa ma dehalel cenne hatta yugda deynuhu borcu ödenmediği müddetçe cennete giremez buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Değer mi değerli kardeşler Küçük hesaplar için değer mi? Bakıyorum. Birçok kardeşlerimiz şunun için, bunun için, hani geçen hafta da söylediğimiz gibi basit bazı şeyler için borca giriyorlar. Ondan sonra da sıkıntılanıyorlar artık. Ondan sonra artık kredimi alsak, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Aman ha, aman ha. Necaset necasetle temizlenmez. Rabbim muhafaza buyursun, aklımızı başımıza alalım değerli kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi bu konuyu tekrar ele alacağız. Borçlu olan ve öyle ölenlerin nasıl bir muameleyi Resulullah'tan gördüklerini gelecek hafta siz değerli kardeşlerime aktaracağım inşallah. Ama vebale bakınız, İslam'ın kul hakkına, insana verdiği değere bakınız. Şehit olarak ölse, Allah yolunda öldürülse diyor, Allah yolunda öldürülse, sonra tekrar dirilse, tekrar öldürülse, tekrar dirilse, tekrar öldürülse, kul hakkı varsa, üzerinde borç varsa, birisi onun adına onu ödemedikçe öyle diyelim veya devlet onun adına onu ödemedikçe cennete giremez buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Onun için ben kardeşlerime borçsuz bir hayat tavsiye ediyorum. Borçsuz. Rabbim, Rabbimize zaten her şeyimizle borçluyuz. Ama kul borcu olmasın. Ayağımızı dedelerimiz ne güzel söylemişler. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ne yapalım bugünün dünyası? Müminler hele biraz sabır. Cennette muhteşem nimetlerle وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي ve وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Canımızın çektiği, arzu ettiğimiz her şey orada olacak. Birazcık sabır. Ne yapalım? Bazı lüks şeyleri yemeyi verelim biraz. Birazcık sabredelim. Veya az olsun. Biraz daha giydiğimiz elbiseyi 3 sene yerine 5 sene, 5 sene yerine 10 sene giyiverelim. Yani işte evimizin eşyalarını biraz daha geç değiştirelim. Ama kul hakkı olmadan yaşayalım inşallah. Bugünkü üçüncü kardeşlerime tavsiyem de borca girmeyiniz. Sebepsiz yere borca girmeyiniz. İnşallah bu konudan başlayarak gelecek hafta Rabbim nasip ederse devam edeceğiz. Rabbim kendine muhtaç olmaktan başka bizi kimseye muhtaç kılmasın. Rabbim elimizden tutsun bizi bize bırakmasın. Gördüğümüz nimetlerden geri koymasın. Bizi yoklukla, Bizi kıtlıkla, bizi fitnelerle, bizi darlıkla imtihan etmesin. Rızasında daim kısın, Kur'an'ın nurlu yolundan ayırmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinde daim kılsın. Geceniz, haftanız, gününüz mübarek olsun. Dualarınızı rica ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatum.